Şeytanın rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ya Rabbi'l alemin. Esalatu ve selamu aleyke ya Seyyidil evveline vel akhirin Ve ila cemil enbiyayı vel mürselin. Ve ila cemil evliyayı velhamdülillahi ve ya Rabbi'l alemin. Allah'ın el-ef'alul husnasını hep beraber anlamaya çalışıyorduk. Allah'ın kuluna muamelesini. Bu muamelenin bütünüyle hayır olduğunu, bütünüyle onun kuruna olan sevgisinden, aşkından, muhabbetinden olduğunu anlamaya çalışıyoruz. O yaratmış bir muradi var. Dünyaya göndermiş. Elbette ki Muameleyi o kazansın diye yapıyor. Bir muradi var üzerinde, o muradi gerçekleşsin diye o muameleyi yapıyor. Onun için her muamelesi aşktan ibaret, aşkı kazanmasından ibarettir. Yani aşkı kazansın diyedir. Aşık, alt olsun diyedir. ivan etsin diyedir. Takva sahibi olsun diyedir. mühsin olsun, ihsan etsin, güzel yapsın, güzel olsun diyedir. Bundan başka bir şey düşünülemez insan için. Onun için gönderdiği bütün peygamberler bu vasıftadır. Allah'ın muradı üzerlerinde gerçekleşmiş. Peygamberlerle beraber olanlar da aynı şekilde onlarla beraber, peygamberlerle beraber kazanmışlar. Allah'ın muradı üzerlerinde gerçekleşmiş. Onlar Rabbim demiş, Allah da onlara kulum, abdim demiştir. Bütün mesele Allah'ın ona kulum, abdim demesidir. Onun da Rabbin demesidir. Allah güneşe yemin ediyor. Ve şemsi ve duhaha. Güneşe ve onun ortalığı dünyayı aydınlatmasına yemin olsun ki andolsun ki vel kameri iza Onu takip eden güneşi okuyan Aya yemin olsun ki Bu nehâri ida celleha Güneşin ortaya çıkardığı gündüze yemin olsun ki andolsun ki Allah Ay güneşi okuyor dedi Ay Güneşi okuduğu zaman Ay Güneşi nasıl okuyor? Buradan okumayı anlamak gerekir. Okumak nedir? Okumak anlamını bilmeden bir şeyi okuduğumuzu zannediyorsak o okumak değildir. Okumak Ayın Güneşi okumasıdır. Ay Güneşi nasıl okuyor? Etrafında dönüyor hem Dünya'nın etrafında dönüyor, Dünya ile beraber Güneş'in etrafında dönüyor, bununla beraber O'nu okuyor. Nasıl okuyor? Güneş'ten aldığı ışığı Dünya'ya, insanlara veriyor ve aydınlatıyor. Güneş'ten aldığı ışığı. Okumak budur. Biri Kur'an'ı Allah'ın ayetlerini okuduğunda etrafında pervane gibi sema etmesi gerekir. Yani aşk ile, Allah'ın ayetlerini dinleyip okuması gerekir ki imanını arttırsın. Bununla beraber onunla nurlansın. Ay nasıl güneşle nurlanıp o nuru saçıyorsa insanın da aynı şekilde Allah'ın vahyiyle nurlanması gerekir. Yetmez. O nuru bir de saçması gerekir. Eğer böyle yaptıysa onu okudu. Onun için okumanın şartı hem lafız olarak okumaktır hem onu anlamaktır. Anlamak. Yetiyor mu? Yetmedi. Ne lazım bir de Allah'ın ne dediğini anladı. Peşinden bir de Allah ne demek istediği onu anlaması gerekir. Ne demek istedi. Yani Allah'ın muradı nedir onu da anlaması gerekir. Anlayınca iman eder iman nuri gönlüne iner o iman nuru onda aklaka dönüşür, aşka, muhabbete dönüşür, aklaka dönüşür. Sonra üzerinde görünür, amele dönüşür. O amel ile, o fiillerle, efaliyle ne yapar? İnsanlara onu aksettirir. Yani nur tecelli ettiği, amel olarak nur üzerinde tecelli etti. Tecelli edince ne olur? Aydınlanır. Hem kendisi aydınlanmıştır, hidayete ermiştir, sirat-ı müstakime girmiştir, Rabbine giden yola girmiştir, Rabbine koşuyor, cennete koşuyor, bir de insanları aydınlatıyor. Aydınlatan, onun gönlünde aydınlatan nedir? Elbette ki imani, aşkı, muhabbeti, bir de Allah'ın isimlerinin, güzelliğinin tecelli etmesidir. Bürüdüğü zaman geceye yemin olsun ki, göğü bina edene evet, yemin olsun ki, yeri döşeyene, bütün bunları sizin için yapana, Yemin olsun ki neye yemin ediyor Allah? Kendine yemin ediyor. Esmasına yemin ediyor, ef'aline yemin ediyor. İşlerini anlatıyor Allah kendi işini. "Ve nefsi ve ma Nefsi yaratan bununla beraber ona onu tasfiye eden, onu şekillendiren, ona biçim veren, verene yemin olsun ki, buna beraber ona yemin olsun. Her birine yemin olsun. Her biri Allah'ın kudretinin tecellisidir, iradesinin tecellisidir. Kulları için, Rabb'lığının tecellisi, aşkının, muhabbetinin tecellisidir. Ne diyor? Senin için yaptım. En son nefis dedi. nefse takvasını ve fujurunu ilham edene yemin olsun ki o nefse yemin olsun ki insana yemin olsun ki feelhemaha fujureha takwaha ona takvasını bir de fujurunu ilham edene yemin olsun ki ilham ettiğim nefse insana yemin olsun ki nefis öz itibariyle insanın hakikati Allah'ın kendinden nefettiği ruhudur. Hakikatidir bu. Ama böyle çamura buranınca nefis bu sefer ne olmuş olur? Hakikat perdelenmiş olur. Sadece nefis deyince, kötü manada söylendiyse o perdeleri söylüyoruz. Şirkini, küfrünü, yanlışını, günahını, nifakını söylüyoruz. Ama o aralanınca, o nurlanınca, temizlenince, ortaya ne çıkar? İnsanın hakikati. Allah öyle buyurdu, nefse, insana, Allah takvasını da ilham etmiştir, fücurunu da, yanlışını da. Neden Allah, fücura karşılık takva dedi? Fücur, kötülük demek, yanlış demek. Hata demek, kusur demek, günah demek. Yanlış olarak her ne varsa o demek. Karşılığında bunlardan birini söylemedi, takva dedi. Takva hepsini kapsıyor çünkü. Takva insanın Allah'a karşı olan sorumluluğu, kulluğudur çünkü. Allah ona sorumluluğunu ilham etti dedi. İlham etti. Yanlışı da ilham etmiş. Bu durumda kul, hem takvasını biliyor, hem yanlışını biliyor. Allah öğretti, ben öğrettim dedi, onu ilham ettim. Nasıl ilham etti? Bunu bir anda mı ilham etti, yoksa sürekli olarak mı ilham ediyor? Allah için bir andır, ama insan için bu sürekli ve daimidir. Her andır. Allah ona takvasını, fucurunu yani nasıl yapması gerektiğini her anda vahy ediyor ama bu Allah için bir andır. Çünkü Allah için zaman ve mekan söz konusu olmadığı için o bir anda yapar ama kul onu her anda yaşar. An be an yaşar. O zaman herkes Allah ile muhataptır ve her anda Allah ona ilham ediyor. Eğer ilham ediyorsa, bu durumda her bir kul Rabbinden ilham alıyor. Yani emare, levame, mülhime nefsi arasında böyle gidip geliyor. Allah ona ilham ettiğinde, mülhime makamındadır. Kendini perdelediğinde insan, Rabbini dinlemediğinde, yani takvasını kuşanmadığında, takvali olarak, bir kul olarak, abd olarak, Rabbim benden ne istiyor demediğinde kendini perdeliyor ve aşağıya iniyor. Nereye iniyor? Levameye iniyor. Kendini gınyan nefis, kendini levameden nefis, emareye düşüyor. En kötü hale düşüyor. Neyi ilham ediyor Allah? Onun için gerekli olan her şeyi önce takvasını ilham ediyor. Ne diyor? Takvali ol, müttaki ol. Rabbine karşı Kulluk kul olduğunu unutma. Kulluğunu unutma. Yaşadığın bu alemde misafir olduğunu, yolcu olduğunu unutma. Seni oraya kazanmaya göndermişim. Hazreti insan olmaya göndermişim. Öyle buyuruyordu. İnsanı en güzel surette yarattık. Sonra en aşağıya indirdik. Aşağıların aşağısına indirdik. Esfel safiline en aşağıya indirdik. Sıfır noktasına indirdik. Hiçbir şey bilmiyor. Dünyaya geliyor, hiçbir şey bilmiyor. Yavaş yavaş büyüyor. Yavaş yavaş büyürken, elbette ki Allah ona ilham edecek. Ana karında da ilham ediyor. Ne yapması gerektiğini söylüyor. Nasıl durması gerektiğini söylüyor. Doğar olmaz ne yapması gerektiğini ona ilham ediyor. Yoksa hiçbir şey bilmiyor. Nasıl anasının, Memesini emiyor hemen, onun emmesi gerektiğini biliyor, ilham etmiş, hadi yap diyor. Herhangi bir sorun, hiç sıkıntısı olunca ne yapıyor? Ağlıyor, feryat ediyor, benim bir sıkıntım var diyor. Hiçbir şeyi dile getiremiyor ama böyle yapması gerektiğini biliyor. Daha sonra büyüdüğünde de bir şey istediğinde hala kurtulamamış ondan. Bakıyorsun, hemen ağlamaya başlıyor. Bir şey isteyince hemen ağlamaya başlıyor. Öyle öğrendi ya, daha orayı atlatamamış, geçmemiş orayı. Geçtikçe orayı bu sefer daha farklı bir muamelede bulunur. Ama öğretilmesi gerekir. Ananın, babanın öğretmesi gerekir. Bir şeyi isterken ağlamana gerek yok. Sadece söyle yeter. Eğer senin için güzelse, doğruysa vereceğiz. Değilse, seni koruyacağız ondan. Yoksa ağlamakla her şeyi alacağını zanneder. Ana baba onu büyütüyor. Büyütürken onun da Allah'ın ona ilham ettikleriyle onun da bir fikri vardır, bir düşüncesi vardır. Yani ben diyor, bence diyor. Benim gönlüm böyledir. Seni kabul etmiyor. Sana ne diyor? Senin beni kabul etmen lazım. Ben sen değilim diyor. Şunu yap diyorsun, biraz büyümüş. Şunu yap diyorsun, yapmıyor. Şunu yapma diyorsun, ille de onu yapacak. Niye? Sen sensin, ben de benim diyor. Ben Allah'ın kuluyum. Ben senden bağımsız bir varlığım. Ben senin kulun değilim, senin kölen değilim. Şuna dokunma diyorsun, ısrarla gidip oraya dokunuyor. Ne diyor? Beni kabul et. Beni kabul et, ben sen değilim. Ben başka, sen başkasın. Sen de Allah'ın kuluyusun, ben de Allah'ın kuluyum. Onun için, bana ona göre muamele et. Allah sıfır noktasına bırakmış, yavaş yavaş ona gel diyor. Gel deyip ona ilham ediyor. Onu kendine çağırıyor ve davet ediyor. Bezetüşen nedir? O davete icabet etsin diye ona yardım etmemiz gerekir. Destek olmamız gerekir. Rabbini tanıtmamız gerekir. Kim olduğunu ona öğretmemiz gerekir. Hep beraber Allah'ın kuluyuz. Allah'ın yeryüzündeki misafirleriyiz. Bütün nimetleri veren O'dur. Rızkımızı veren O'dur. Varlıkta tutan O'dur. Hayat veren O'dur buna beraber imtihana tabi tutup hesaba çekecek olan odur. Belli bir süreliğine buraya gelmişiz, buradan misafiriz. Sonra Rabbimizin huzuruna gidiyoruz deyip öğretmemiz lazım. Tabii ki bunun önce bizim öğrenip iman etmemiz lazım ki öğretebilelim. Ama biz buna iman etmemişsek öğretebilir miyiz? Hayır, öğretemeyiz. Öyle anlatamayız zaten. Onun için çocuk söylenene değil, yaparana bakıyor. Anasının, babasının, kardeşlerinin, arkadaşının tavrına bakıyor. Ne söylediğine bakmıyor. Yani örnekliğine bakıyor. Ayet devam ediyor. Söyledim Allah, kendine yemin ediyor. <gülüyor> Nefsini, takvasını... Bir de fücurünü ilham edene yemin olsun ki. ''Qad eflehe men zekaha'' Kim temizlenip, Nurlanırsa, Felaha, kurtuluşa, saadete ermiştir. Kim kendi benliğinden kurtulursa, saadete, kurtuluşa, felaha ermiştir. Ama temizlenmezse ne olur? Evet, öyle buyuruyor diyayet kelime Kelime'de. Kıyamet günü ancak nefsini tezkiye etmiş, temizlenmiş olarak gelenler kurtuluşa, saadete, felaha erer. Nefsin temizlenmesi demek, benlikten kurtulması demek. Şirkten ...küfürden, kibirden kurtulması demektir. وَكَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا Kim de? Onu kirletmişse... ...ters tarafa gitmişse... ...orun da işi bitmiştir. O da kendini zarara uğratmış. Kendi işini kendisi... Bitirmiştir. Kendisi kendini kirletmiştir. Göge ve ona onu bina edene andolsun ki. Yere ve onu düşyeneye yemin olsun ki. Göğüde, yeri de insan için yaratmıştır. Eğer insan için yarattığına yemin ediyorsa, biraz önce okuduğumuz ayette, Allah bir de insana yemin ediyor. Onlar üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Allah oğlu nasıl bina etmiş? Nasıl yıldızlarla onu süslemiş? Hiçbir eksiği, hiçbir çatlağı yoktur. Bakmazlar mı yine Allah yeri nasıl yaymış? Üzerine nasıl dağları dikmiş? Orada görünüşü güzel, çeşit çeşit bitkilerden çiftler nasıl yaratmış? Buna bakmazlar mı? Bütün bunlar Allah'a yönelen her bir kulun gönül gözünü açmak ve ona İbret vermek, ders vermek içindir. Ayet olarak okumaları içindir. onlara, Onların gönül gözünü açtırmak içindir. Bakıp Allah'ın kudretine, Allah'ın kuluna olan sevgisine, rahmetine, nimetine, ikramına ermesi içindir. Hepsi kul için çünkü. Eğer gönlüyle bakarsa, her şeyi bir ayet olarak okur. Allah da sen her şeyi bir ayet olarak anlatır. Gök de ayet, yıldızlar da ayet, güneş de ayet, ay da ayet. Buna beraber rüzgar ayet, denizler ayet, ağaçlar ayet, bitkiler ayet, yağmur ayet, bulut ayet. Ayet olmayan hiçbir şey. İnsan, insan kitap. Bütün ayetleri içinde barındıran kitap. Çünkü bütün varlık Allah'ın evet, bir veya iki veya birkaç isminden tecelli ediyor ama insan Allah'ın bütün isimlerine mazhar olmuş tek varlıktır. Onun için melekler ona secde etmiş, bütün varlığı onun hizmetine vermiş, emrine vermiş. Emrine müsahhar kıldı dedi, emrine vermiş. Gökle ne işimiz var? Göğü anlattı. Yıldızları anlattı. Ayı, güneşi anlattı. Ayet dedi. Gönül gözü açılsın. Ayet olarak okusun. Rabbini tanısın. O zaman bu aleme Rabbimizi tanımaya, kendimizi tanımaya, anlamaya gelmişiz. Tanıyan, sever, iman eder, aşık olur. Tanıyan. Tanımayan iman edemez. Aşık olamaz. Her şeyini, canını kurban edecek kadar kurban olamaz. Allah yaptıklarını, kulları için yaptıklarını beyan ediyor. Allah odur ki sizin için yeri bir karargah kıldı. Oturma yeri. Karar yeri ikamet etme yeri kıldı, göğü bina etti, size şekil vermiş, şeklinizi en güzel şekilde yapmıştır. Güzel nimetlerden size rızıklar vermiştir. İşte bütün bunları sizin için yaratan Allah'tır. Alemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir. Güyü biz bina ettik, yeri biz döşedik. Bakın onu ne güzel döşüyoruz. Ölümünden sonra ne güzel diriltiyoruz. Yağmuru rahmeti indirip nasıl yeşertiyoruz. Her şeyden çift çift yarattık. Bakın nasıl yaratıyoruz. Umulur ki düşünürsünüz. Umulur ki iman edersiniz. Rabbinizin yakınlığını tadarsınız. Rabbim bunu benim için yaptı dersiniz. De ki o zaman Allah'a firar edin. Allah'a koşun. Gerçek şu ki ben onun tarafından size gönderilmiş nezirim, uyarıcıyım. Böyle anlatıp gözünüzün önüne seviyorum ki iman edesiniz diye. Rabbinize koşarsınız diye, Rabbinize firar edin, edesiniz diye. Evet. Hepiniz Allah'a firar edin. Allah ile beraber Başka bir ilah edinmeyin. Rabbinize şirk koşmayın. De ki gerçek şu ki ben onun tarafından size gönderilmiş, sizi uyaran uyarıcıyım. Onlar bakmıyorlar mı? Allah deveyi nasıl yaratmış? Göğe bakmıyorlar mı, göğü nasıl yükseltmiş? Dağlara bakmıyorlar mı, dağlar nasıl dikilmiş? Yere bakmıyorlar mı, yer nasıl yayılmış? Allah odur ki gökleri direksiz olarak yarattı. Onu görüyorsunuz, seyrediyorsunuz. Sonra Allah arşa istiva etti. Güneşi ve ayı, emrine boyun eğdirdi. Her biri belli bir vakte kadar akar gider. Kendi yürüyügesinde evet, yürür, akar. Bütün işleri O yönetiyor, Allah yönetiyor. Allah ayetlerini size böyle açıklıyor ki Rabbinizin huzuruna çıkacağınızı iyice bilesiniz. Bütün işleri o tedbir ediyor, o yönetiyormuş. Kul ne yapıyor? Kul ya kulluk yapar, ya ilahlık taslar. Ya Rabbinin kudretine şahit olur, göğe bakarak, yere, aya, güneşe, yıldızlara, buna beraber ağaçlara, yeşeren her ne varsa bakıp Rabbim Allah'tır der, ya da bende de bir şeyler var, bende bir şeyler yapıyorum deyip Rabbine kendini şirk koşar. Ona şirk koşmayın dedi. Bütün işleri evet. o tedbirler, o yönetir, o idare eder dedi. Yeryüzünü enine boyuna döşeyen, onda dağlar yaratan, ırmaklar meydana getiren, yeryüzünde meyvelerin, Hepsinden birbirine benzer veya benzemeyen çiftler, yaratan O'dur. Sürekli olarak geceyi ve gündüzü peş peşe getiren O'dur. Düşünecek, aklını kullanacak, tefekkür edecek bir kavim için muhakkak ki bunda ayetler vardır. Ayet olarak okuyanlar için Rabbinin kudretinin delilidir bunlar. Rabbinin aynı zamanda kulları için ikramını, kurunu ciddiye almasının, sevmesinin ayetleridir. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar vardır. Özün bağları, ekinler, çatallı, çatalsız hurmalıklar vardır ki, hepsi tek bir su ile sulanır. Halbuki meyvelerinde birini öbürüne farklı, Karıyoruz, renkleri farklı, şekilleri farklı, tatları farklı, kokuları kokuları farklı farklıdır. Oysaki aynı topraktan, aynı sudan besleniyorlar. İşte aklını kullanan bir kavim için muhakkak ki bunda ayetler vardır. Bütün insanlar bir araya gelse, bir meyve yaratabilir mi? Hayır. Bir çiçek yaratabilir mi? Hayır. Sadece onun fıtratını bozabilir. Birini ötekine vurup fıtratını bozabilir. Yapamaz. Göğü <gülüyor> o yükseltti, mizanı o koydu. Mizan, denge, tartı. <gülüyor> Her şey için bir mizan, bir denge koymuştur. Allah bir de peşinden emir veriyor. Sakın tartarken, ölçerken, biçerken, aşırı gitmeyin. Tartıyı doğru tutun. Adaletle yapın. Sadece bir şey alırken ya da satarken değil. Her konuda Dengede olun, adil olun. Adil, her hak sahibinin hakkını teslim etmektir. Önce insana karşı insanın adil olması gerekir. Allah bu kadar deger veriyorsa, melekleri secde ettirmişse, kendisine abdolsun, iman etsin diye yaratmışsa, bunun dışında insandan bir şey istemek ya da beklemek doğru değildir. Eğer Allah, O bana abdolsun, iman etsin diye yaratmışsa, bu durumda O'nun kıymeti, değeri, şerefi imanına ve kulluğuna, abdiyetine göredir. Ne kadar iman etti, ne kadar Allah'a kuul cool oldu, ne kadar Rabbini ciddiye aldı, ne kadar Rabbini ciddiye alıp itaat etti, ne kadar Resulüne tabi oldu, ...ne kadar Resulü'nü kendine örnek alıp ona benzedi. O kadar şerefli, o kadar kıymetli, o kadar değerlidir. Nerede? Allah katında. Böyle bakmayanlar Allah'ın nazarıyla nazar etmemiştir. Böyle görmeyenler, böyle bakmayanlar. Başka bir şeyle bakıyorsa şerefi orada zannetmiş. Parasına, malına, mevkisine, gücüne göre bakıyorsa... Orun da taptığı abd olduğu odur demektir bu. Allah'a göre bakmıyor, başka bir şeye göre bakıyor. Baktığı yer Allah'ın bak dediği yerde şeytanın bak deyip gösterdiği yerdir. Oysaki Rabbi ona her anda söyledim, ilham ediyor. Gönlüne vahy ediyor. Tartıyı adaletle yapın, mizanda eksiklik yapmayın. Böyle bakmazsa, böyle görmezse, böyle söylediğim gibi muamele etmezse, Allah'ın öğrettiği gibi ne yapmış olur? etmiş olur. Kendi gönül mizanını bozmuş olur. Yanlış tartıyor. İnsanı yanlış tarttı, kendini yanlış tarttı. mahlukata bakarken Allah'ın anlattığı gibi, onlar Allah'ın ayetleridir. Rabbinin ayetlerini, kudretini oku. Sana olan ikramını oku. Seni ciddiye almasını oku. Seni sevmesini oku. Böyle okumazsa ne yapmış olur? Dengeyi bozdu. Adil olmadı. Onun için buyuruyor diye ayet-i kerimede. Onlar Allah'ın hakkını takdir edemediler, etmediler. Allah'ın hakkını takdir etmek lazım. Allah'ın hakkını takdir etmek demek, Allah ne dediyse O dersen takdir etmiş olursun. Mülk Allah'ındır dersen takdir etmiş olursun. Ben O'nun kuluyum, O'na avdolayım, iman edeyim, mühsin olayım, güzel yapayım, güzel olayım, Rabbime koşayım, cennete koşayım. ''Hazreti insan olayım diye beni yaratmıştır dersen, bunu kabul edip, iman edip gereğini yaparsan adil oldun. Yoksa, yoksa zalim oldun, zulmettin. Bakışınla zulmediyorsun, gönlün terazisi bozuk ya, adil değil ya, Allah'a göre bakmıyor ya. Aynı şekilde, Allah çocukları, guruna emanet ediyor. Emanet, bir... Kul olarak yetiştir, büyüt. O çocuğu büyütürken çocuklar da onu büyütüyor yalnız. Ona sabrı öğretiyor, ona fedakarlığı öğretiyor. Aynı zamanda ona terbiye etmeyi öğretiyor. Evet, mürebbi o diyor ona. Allah'ın isimleri üzerinde tecelli ediyor. Rezaklığı öğretiyor, kerimlığı öğretiyor, rahimliği öğretiyor. Allah'ın isimleri üzerinde tecelli etsin diyedir. Aynı şekilde, eşler için de bu böyledir. Gönlü yanında huzur bulsun, sıkun bulsun diye. Birbirlerine huzur olsunlar, mutluluk olsunlar, saadet olsunlar. Birbirleri yanında dünyanın sıkıntılarını unutsunlar. İmtihan onlara ağır gelmesin. Bir olsunlar, beraber olsunlar, güçlü olsunlar. Güçlü. Birbirlerinden güç alsınlar. Tabiri caizse nefes alsınlar. Böyle olmasa ne olur? Böyle olmasa azap olur. Böyle bakmasak azap olur. Yanlış yaptık. Teraziyi bozmuşuz demektir. Günün terazimiz bozulmuş demektir. On için söylüyoruz. İnsan, insan için cennet de olur, cehennem de olur. Terazi düzgünse, cennet olur. Terazi bozulmuşsa, cehennem olur. Gönül terazisi. Allah teraziyi indirdi buyurur. Terazi, Kur'an. Yoksa bakal terazisi değil. Teraziyi indirdi, inzal etti, nüzul etti. Teraziyi indirmiş. Bu terazi, Kur'an terazisi. Eğer Gönlümüz Allah'ın Kur'an'ına, vahyine açık olursa, Kur'an gönlümüze inerse, Gönlümüzdeki terazisi, Kur'an terazisi, Allah'ın terazisidir. Değilse kimin terazisidir? Nefsin, şeytanın terazisidir. Şeytan eğer terazisi düzgün olsaydı, Zaten Rabbine isyan etmez, itiraz etmezdi. Şeytan olmazdı. İblis olmazdı. Kafir olmazdı. Bakacağız. Gönlümüz kimin terazisi? Allah'ın terazisi mi yoksa şeytanın terazisi mi? Eğer Allah'ın terazisi olsaydı peygamberler gibi olurduk. Allah'ın nazarıyla nazar eder, her hak sahibine hakkını verirdik, teslim ederdik. İnsan, insan için nasıl cennet olur? Allah'a göre muamele edince Allah'ın isimleriyle muamele edince bu neye göredir Kur'an'a göre muameledir. Rahmet edince, ikram edince, sevince Allah'ın isimleriyle muamele edince hidayete, imana vesile olunca, cennete vesile olunca senin için cennet oldu. Sen onunla cenneti kazandın. O'nu sevindirince, sıkıntısını giderince, elinden tutup kaldırınca, ne oldu senin için? Cennet oldu. Cennete vesile oldu. Bütün yaptıklarına karşılık Allah senin gönlüne tecelli ediyor, o isimlerle senin gönlüne tecelli ediyor. Hem karşılığını verir, öyle buyurdu güzel yapana güzellik veririz. Bir de kendimizden güzellik veririz dedi. Bir de kendimden. Yaptığına karşılık aynı isimlerle tecelli ediyor ona. Bir de kendinden veriyor. Buna beraber en az bire on veriyor. Nasıl cehennem oluyordu? Hakikati örtünce. Allah'ın vahiyini yok sayınca. Allah'ın kendisine nef ettiği ruhu yok sayınca, onu perdeleyip nefsiyle, şeytanla muamele edince. Bu onun terazisi. Terazisi ona öyle söylüyor. Buna böyle muamele et diyor. Tam ters tarafta durdu. Nurini kaybetti. Rabbini kaybetti. Şeytanla beraber oldu, karanlıkta zulmette kaldı, zalim oldu. En büyük zulmü kendine yaptı. ne de diyor, ama karşıdaki kaybetmiyor. Karşıdaki ne yapıyor? Sabrediyor, şükrediyor, imtihan diyor. Ne yapıyor? Kazarmaya devam ediyor. Onun için buyuruyordu, siz iyi olun, kötü yapanların kötülüğü size dokunmaz. Senin gönlüne dokunamaz. Zahiri olarak sıkıntı yaşarsın. Ama manevi olarak onun kötülüğü seni kötü yapmaz. Seni Rabbinden uzaklaştırmaz. Rabbinle arana girmez. Onun için Allah ayet-i kerimede Allah iman edenlere Firavun'un hanımı Asiye'yi örnek gösterir. O dedi ki Rabbim Beni Fir'an'dan da, onun amelinden de uzak tut. Ondan sana sığınıyorum. Onun köfründen de, şirkinden de, yaptıklarından da sana sığınıyorum. Buna beraber onun sarayını istemiyorum. Ondan bir şey istemiyorum. Bir şey almak istemiyorum. Sen bana katında, sen bana cennette bir ev yap. Ben senin cennetteki evini istiyorum. Övdüğün yeri istiyorum, ahireti istiyorum. Allah verdi mi? Verdi. Allah! Firavun onu şehit etti. Hem de büyük bir işkenceyle. Ama o Rabbine gitti. Rabbinden istediğine gitti. Kavuştu. Bunu müminlere örnek gösterir. Yani sen Firavun'un hanemi de olsan, Firavun'un evladi da olsan, sen Allah dedin mi? Kazanıyorsun. Bununla beraber, İman etmeyenlere de iki hanımı gösterir. Biri Nuh Aleyhisselam'ın, biri de Lut Aleyhisselam'ın hanımını gösterir. İkisi, iki salih kulumuzun nikahlarındaydılar ama iman etmediler. Onlar da cehennemi boyladı. Allah kulundan kulluk istiyor çünkü. İman istiyor, abdiyet istiyor. Eğer biri kulluk yaparsa, Firavun'un hanimi de olsa iman edebilir. Ama iman etmezse, peygamber hanimi de olsa iman etmez. Tercih onundur. Kimse zorlayamaz. Yani kimse kimseyi küfre de zorlayamaz, imana da zorlayamaz. Kimsenin Kimseye bu konuda gücü yetmez. Yapamaz. Elinden gelmez. Ne yapar? İsteyenler, müminler Müminlerin kardeşidir, öyle buyurdu Allah. Mümin kadınlar, mümin erkekler, birbirlerinin yardımcılaridir. Birbirlerine yardım ederler. Allah yolunda. Kulluk yolunda, kazanma yolunda. İstesek de istemesek de huzura gidiyoruz, yolcuyuz. Her gün biraz daha ahirete yaklaşıyor, biraz daha dünyadan uzaklaşıyoruz. Allah'ın bize tanıdığı sürenin sonuna doğru yol alıyoruz. Ya kazanmış olarak gideriz, ya kaybetmiş olarak. Ya bu hayatı Rabbimizle beraber, Rabbimizin huzurunda yaşarız, ya da şeytanla beraber yaşarız. Tercihi biz yapıyoruz. Onun için ısrarla söylüyorum. Hiç kimse yapamadım, edemedim, gücüm yetmez, bilmedim, anlamadım. ''Beni kandırdılar, beni aldattılar, şeytan bana hile yaptı.'' deyip Allah'a bir mazeret gösteremez. Onun için Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Kıyamet günü şeytan, insan diyecek ki, ''Beni şeytan kandırdı, o beni saptırdı.'' diyecek. Şeytan ne der? ''Hayır ya Rabbi, yalan söylüyor.'' Şeytan arkadaşına dönüp söylüyor. Allah sana vahyetti mi? Etti. Sen de biliyorsun ki, Allah neyi söylediyse doğru O'dur. Sadık olan O'dur. Ben de sana bu vaatlerde bulundum, doğru. Ama sen biliyorsun ki ben yalancıyım. olduğumu biliyordun, yalan söylediğimi biliyordun. Beni kınama. Nefsini kına. Ben sadece seni davet ettim. Ama Allah davet etmişti benim davetim karşısında. Yani sen Rabbini dinlemedin, Beni dinledin, öyle mi? Beni kınama, kendini, nefsini kına dedi. İblis haklı çıktı. Allah ne buyurur? İkisini birbirine bağlayın, cehenneme atın. Şeytana uymanın, şeytanın verdiği vesvesenin peşinden gitmenin sonucu budur. Allah haber veriyor. Hiç kimse ben bilmedim, anlamadım diyemez. Ya da gücüm yetmedi diyemez. Nasıl gücün yetmez? Ne demek? Yani Allah sana ağız vermiş, kendime hakim olamadım, küfür ettim. Sen kendine hakim olmadın. Kim sana hakim oldu? Şeytan sana hakim oldu. Kendine hakim olamadın, Allah deseydin, estağfurullah deseydin, kızdın. La havle ve la kuvvete illa billahil alil azim deseydin, bütün güç Allah'a ait, kuvvet Allah'a ait, kudret Allah'a ait. O beni imtihana tabi tutuyor deseydin, euzu besmele çekseydin, madem ki kendine hakim olmadın, kim sana hakim? Neden Allah sana hakim değil? Neden gönlünü Rabbini aşmadın? Allah nimetlerini sayıyor. Rahman suresinde sonra buyuruyor, Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Evet, yalanlamak söyledim. Yok saymaktır. Doğrudur deyip görmezden gelmektir. Üzerinde tefekkür etmemektir. Anlayıp gereğini yapmamaktır. Nimetleri görüp şükretmemektir. Hamd etmemektir. İnsan bir kainat. Bir kainat. Gönlü kainat kadar geniş, kainattan daha geniş. Kendi gönlülüğü seyredenler ne dediler? Eğer bütün kainatı bir gönüle, bir müminin gönlüne koysan, sanki bir sahraya, bir çöle, bir saman çöpü koymuş kadardır. O kadar görünüyor. Aynen öyledir. Gönlü öylesine büyük, öylesine geniş. Onun için buyuruyordu, yer gök. Tecellimi almadı ama insanın gönlü tecellimi aldı. Onu idare etmek çok zor bir şeydir. Bırakın, kainati idare etmeyi, kendi evimizi idare edemiyoruz. Kendimizi nasıl idare edeceğiz, koca kainatı? Kainat kadar geniş. Allah'ın bütün isimlerinin tecelli ettiği bir kainat. Allah'ın tecelli ettiği bir kainat. Ruhumdan nef ettim dedi. Ama insan onu böyle daraltır, daraltır, küçültür. Kapatır orayı, böyle Küçücük bir yerden bakar, dünya budur der, ben de buyum der, insanlar da budur der. Bu ona koray geliyor. Küçültmüş, küçücük yapmış. Oyuncak, oyun ve eğlence yaptı. Dünya hayatı onun için oyun ve eğlence oldu. Oyun ve eğlenceye dalan kendisidir. Kendisi oyuncak olmuş, oyun oynuyor. Kendisi oyuncak olmuş, kendini oyuncak yaptı. Kime? Tabi ki şeytana. Tabi ki nefse oyuncak olmuş. Eğer Allah tecelli etseydi gönlüne, alemlerin Rabbi gönlüne tecelli etseydi, oyun oyuncak olur muydu? Şeytan onunla oynayabilir miydi? Hatta onu oyuncak gibi kullanabilir miydi? Ona istemediği şeyleri yaptırabilir miydi? Söyletebilir miydi? Düşündürebilir miydi? İpi boynuna takıp, peşinden koşturabilir miydi? Niye oyun oldu, oyuncak oldu şeytanın elinde? Rabbinden yüz çevirdiği için, Rabbinden yüz çevirdiği için, Rabbinin Rabbi için, kendisi için indirdiği takva elbisesini giymediği için, takva azalını yem yiyip içmediği için, Rabbine karşı sorumluluğunu, sorumluluğun gereğini yerine getirmediği için, daha doğrusu ben kulum demediği için, ben Allah'ın adıyım demediği için, Rabbim Allah'tır demediği için, eğer ben kulum dese, bütün kainat onun gönlünde bir çöp kadardır. Böyle biri, hiç dünyaya tenezzül eder mi? Hiç dünya hayatına tenezzül eder mi? O, Rabbinden geldiğini bilir, Rabbine gideceğini bilen biridir. Rabbinin kendisini muhatap aldığını, buna beraber Rabb ile muhatap olduğunu bilen biridir. Her anda Allah'ın gönlüne vahy edip, kendisine davet ettiğini bilen, bunu işiten, bu vahyi alan biridir. Her şeyin kendisinin Hizmetine verildiğini, emrine amade kılındığını bilen biridir. Hiç dünya hayatına aldanır mı? Hiç tenezzül eder mi? Bütün dünyayı ona versen bir çöp kadardır. Çöp. Bütün dünya onun olsa, ondan alınsa gene bir çöpü kaybetmiş gibidir. Neden dünyayı seviyor? Çünkü dünyada Allah'ın rızasını, ebedi hayatını, Allah'ın dostluğunu kazanma imkanı vardır. Bunun için kıymetli, bunun için de yerlidir. Onun için dünya boştur demiyoruz. Eğer imansız olursa boştur. Oyun ve eğlence olur. Ama kul Allah ile olduğu mu? Bilir ki burada Rabbini, Rabbinin rızasını, dostluğunu, yakınlığını, ebedi hayatını... Kazanma imkanı vardır. Dünyayı sever. Mümin dünyayı sever. Ama Allah için sever. Ebedi hayatını kazanmak için. Onu kullanıp, ebedi hayatını kazanmak için seviyor. Sevgisi nereye gidiyor? Allah'a gidiyor. O bir imkan. İmkan veriyor Allah. İnsan bütün... Peygamberlere baktığında görmeleri gereken bir şey vardır. Hepsinin büyük sıkıntılar yaşadığını, büyük imtihanlara tabi tutulduğunu görür. Ve onlar bizim için örnektir. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Bütün peygamberler için bu böyledir. Hz. İbrahim'i özel söyledi. Hz. İbrahim ve onunla beraber olanlar sizin için güzel bir örnektir dedi. Güzel bir örnek. ateşe atıldığını, evladını kurban etmekle imtihana tabi tutulduğunu, bunun dışında başka imtihanlar var. Babası onu burayı terk et dediğinde, ben Rabbime gidiyorum dediğinde, yol boyunca çok imtihanlar yaşadım. Hangi peygambere bakarsan bak bu böyledir. Hz. Musa adama bir yumruk vurdu, gitti. Ne dedi? Ağacın altında oturup, Rabbim ''Bana indireceğin her hayra muhtaçım dedi. Hiç kimsesi yok. Kimseyi bilmiyor, kimseyi tanımıyor. ''Bana indireceğin her hayra muhtaç. Aç, susuz. Sonra gitti. 10 sene Şuaib Aleyhisselam'a ne yaptı? Çobanlık yaptı. Sonra da bir şey söyleyeceğim. Aynı şekilde Yusuf Aleyhisselam'a baktığımızda, Kardeşleri kuyuya atıyor, oradan çıkıyor, sonra iftiraya uğruyor, sonra zindana giriyor, sonra olan oluyor. Allah'ın onun için takdir ettiği muradı gerçekleşiyor. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz'e baktığımızda da böyle. Babasını kaybediyor, anasını kaybediyor, yakınlarını kaybediyor. Taşlanıyor, sonra, sonra miraç. Ama bütün insanlar sıkıntıyı çekiyor. Aynısı değil. Ama her bir insanın yaşadığı bir peygambere benziyor. Yakın, çok yakın bir peygamberin yaşadığını yaşıyor. Bu istisnasızdır. Herkes bir peygamberin yaşadığını yaşıyor. O peygamberin fıtratı üzere, kalbi üzeredir. Ahlaki üzeredir, fıtratı üzeredir. Yani Allah'ın ona gösterdiği yolda yürürse o peygambere kardeş olur. Kardeş. Onunla aynı kardeş olur. Onlar neden kazandı? Niye insan kazanmıyor? Tek bir sebebi var. Tek. Burayı doğru anlamak gerekir. İstesen de istemesen de onu yaşıyorsun zaten. Sana yol çizmiş Allah. O yolda yürüyeceksin. Yürüyorsun zaten. Aç kalıyorsun, susuz kalıyorsun. İftiraya uğruyorsun, hakarete uğruyorsun, sıkıntılar yaşıyorsun, bela geliyor, musibet geliyor, hastalık geliyor. Yaşıyorsun sen, yaşamayan kimse var mıdır? Yoktur. Eğer yoktur dediysek biri için, bil ki onu bilmiyoruz, onun yaşadıklarını bilmiyoruz. Ama herkes kendi gönül aleminde fırtınalar yaşıyor, fırtınalar. Depremler yaşıyor. Farklı farklıydır bu. Bazen musibetten, bazen beladan, bazen aşktan yaşıyor. Yaşamayan kimse yok. Onlar kazanıyor. Niye biz kazanmıyoruz? Biz nerede yanlış yapıyoruz? Bir yerde yanlış yapıyoruz. Tek bir yerde yanlış yapıyoruz. Nerede yanlış yapıyoruz? Onlar hepsini Allah'tan bildiler, biz Allah'tan bilmiyoruz. Sorun burada. Biz birbirimizi suçlamakla meşguluz. Şeytanla beraber, şeytanla beraber onun bakışıyla bakıyoruz. O bize hile yapıyor. Allah her şeyi söylüyor. Ben yapıyorum diyor. Seni imtihana tabi tutuyorum diyor. Senin için bir takdir yapmışım diyor. Seni kendime davet ediyorum diyor. Bana geliyorsun, bana geleceksin diyor. Her işi tedbir eden, yöneten, idare eden benim diyor. Melik benim diyor. Malik benim diyor. Sen benim kulumsun. Yusuf Aleyhisselam'ı anlatırken ne buyurdu? Onun için böyle takdir ettik dedi. Mısır'a sultan yapacak. Hem zahiri hem manevi sultan. Onunla hidayeti verecek. Yusuf Aleyhisselam kardeşlerini suçladı mı? Hayır suçlamadı. Siz yaptınız dedi mi? Demedi. Bir beşer gibi konuştu ama ne dedi? Bugün sizin için kınamak yok dedi. İşin sonunda ne oldu? 40 sene önce gördüğü rüya gerçekleşti. Aradan kırk sene geçmiş. Ne görmüştü rüyasında? Ayı, güneşi, on bir yıldızın kendisine secde ettiğini gördü. Kırk sene sonra rüyası gerçekleşti. Bilelim ki, rüyalarımız mutlaka gerçekleşir. Rüya dediğim, uyuyarak görülen değil. Zahiri olarak, hayal ettiğimiz, istediğimiz. Neyi istiyorsak rüyamız O'dur. Görmek istediğimiz. Gördüğümüz değil, görmek istediğimiz. Ne istiyoruz? Rabbimizi istiyoruz. Ona dost olmayı istiyoruz. Huzuruna çıkmayı istiyoruz. Cemalini müşahede etmeyi istiyoruz. Bize kurum demesini istiyoruz. Bundan büyük rüya mı var? Böyle bir rüyanın, görmenin, şahit olmanın gerçekleşmesini istiyoruz. Niye gerçekleşmiyor? Söyledim. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz Mekke'yi ettiğinde ona işkence yapanlar, onu taşlayanlar, hakaret edenler, küfredenler, hepsine ne dedi? Mekke'yi ettiğinde, Kabe'nin önünde onlara dönüp ne dedi? Bugün size ne yapacağımı bekliyorsunuz? Ne dediler? Sen Kerim'sin. Kerim bir aileden, Kerim bir babanın evladıysın. Ve biz seni Kerim olarak biliyoruz, dediler. Ne dedi? Aynısını söyledi buyurdu ki, Yusuf kardeşimin söylediğini söylüyorum, bugün size kınamak yok, kelimeyi aynen böyle, ayet okudu bak. Allah ona öğretmiş. Allah ona o sureyi öğretince, indirince, önce sen ders al dedi. Onun için ne buyurdu Yusuf suresi için? Bunda büyük ibretler vardır, büyük dersler vardır almak isteyenler için. Allah ders veriyor. Dersi önce o almış. Ben de Yusuf kardeşim gibi söylüyorum. Bugün sizin için kınamak yok. Niye kınamak yok? Allah takdir etmiş. İmtihana tabi tuttu. Kazandı mı? Kazandı. Her biri, herkes onun için kazanma imkanı oldu. Veli nimet oldu. Veli nimet. Onun için bazen söylüyorum. Şeytan da bizim için veli nimettir. O başka tarafa davet ederken, biz kendimizi Allah'a çekiyoruz. Niye? Allah, o sizin apaçık düşmanınızdır dedi. Düşman olarak gördüğünde ne yapıyorsun? Düşmandan kaçıyorsun. Nereye? Dostuna kaçıyorsun. Veli'ne kaçıyorsun. Rabbine kaçıyorsun. Belki seni öyle çektiğini görmesen kaçmayacaksın. Firar etmeyeceksin. Rabbine koşmayacaksın. Rabbine sığınıp, secde etmeyeceksin belki. Bak, veli nimet oldu senin için. Bütün peygamberler için bu böyledir. Ama işte mesele nedir? Allah'tan bilmek, Allah'ın her anda imtihana tabi tuttuğunu bilmek, buna iman etmek, bunu tatmak, bunu yaşamak. Nasıl yaşayacağız? Allah'ın el-ef'alul hüsnasına iman ederek, her anda muamelenin, fiilin Allah'tan geldiğini kabul ederek, o imtihana tabi tutuyor, kazanalım diye. İyiliğe iyilikle mukabele edelim, kötülüğe iyilikle mukabele edelim diye. Nimeti verince ikram edelim, kazanalım diye. Kerimliğimiz artsın. Rahmet etmemiz gerektiğinde rahmet edelim, rahmetimiz artsın. Yanlış yapanları affedelim, mahfiret edelim Allah'ın afi, mağfireti üzerimizde tecelli etsin. Rabbimize ayna olalım. Bütün isimler böyledir. Ya Allah var diyeceğiz, ya Allah yok diyeceğiz. Var dediysek, bu böyledir. Yok dediysek, Şeytana uyar, kendi kafamızın dikine gideriz. Şu yaptı, bu yaptı, şunlar yaptı, bunlar yaptı. Allah bizi buraya kavga etmeye mi gönderdi? Öyle mi söyledi? Gidin kavga mı edin dedi. Gidin dünyayı parselleyin mi dedi. Neyi elde ederseniz o sizin midir dedi. Hangi mali toplarsan o senin olacak mı dedi. Tam tersini söyledi. Dünya da Allah'ındır, ahiret de Allah'ındır dedi. Neyi isteyecekseniz Allah'tan isteyin dedi. Dünya bir imtihan yeri dedi. O mani toplayıp biriktirenlere, altını gümüşü biriktirenlere, kıyamet günü onları ateşte kızdırıp alınlarını, yanlarını, sırtlarını dağıcacağız dedi. İşte bu senin biriktirdiklerindir. Hadi tat. Yemek için ayırmıştın ya, saklamıştın ya. Hadi tat. Neden harcamadım? Biriktirip Allah yolunda harcamayanları dedi. Evet. Burayı iyi anlayalım. Buraya iyi dikkat edelim. Biraz önce söylediklerimi doğru anlayalım. Ya Allah'tan bileceğiz, ya kullardan. Ya da şeytandan, o fark etmiyor. İmtihan olarak bildiğimizde doğru görürüz. Doğru görür, Allah'ın buyurduğu gibi adil olur, adaletli olur, doğru ölçer, doğru tartar, doğru biçeriz. Aradaki fark budur. Allah'tan bilmek, ya da ondan bilmemek. Bilmeyince ne olur? Başkalarını suçladığı için, imtihanı görmediği için, başkalarını farkında olmadan Allah'a şirk koşar. Şirk koşmuştur. Niye onlar Allah'ın ortağıdır Allah dilemeden öyle olsun. O muamele sana öyle gelsin. Ne zamandan beri insan öyle güçlü olmuş, Allah'a ortak olmuş, ...Allah'ın dilemediği bir şeyi yapabiliyor. Bu nasıl bir imandır? Bunu söyleyen nasıl bir mü'mindir? Böyle bakıp, böyle anlayan nasıl mü'min olur? Olur mu mü'min? Kim olursa olsun, çocuğun sana, çocuk, bir muamele yaptığında ne demen lazım? Allah'ın bir muradı var. Allah bana bir şey öğretmek istiyor. Acaba neyi öğrenmemi diliyor? Allah bana neyi anlatıyor? Eve gitin, hanım bir şey söyledi. Bir imtihan gelmiş. Acaba benim ne yapmam lazım? Rabbim benden ne istiyor Demen lazım. Gittin, komşu kapita bir şey söyledi. Bir Allah'ın bir muradı var. O dilemeden siz dileyemezsiniz. Sen bir şey diliyorsun ve muamelede bulunuyorsun. O dilemiş önce. Takdir etmiş. Herkesin imtihanı ayrı ve özeldir. Özel. Yolu özel. Bir peygamberin izinde yürüyor çünkü. Sona varınca ne olur? Söyledim. O peygambere kardeş olur. Arkadaş, dost, yakın, kalbi üzere olduğu için ikisi aynı tecelliye mazhar oluyor. Allah'ın aynı tecellisine mazhar oluyor. Rabbimize gidiyoruz. Kimse bizim gönlümüze müdahale edemez. Gönülleri kudret elinde döndüren Allah'tır. Onun için Resulullah Efendimiz yemin ederken öyle buyurur. Gönlüm, gönlümü, kalbimi Kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki diye yemin ederdi. O döndürüyor. O döndürüyorsa ona teslim edelim. Teslim edelim kendine döndersin. Sana ait diyelim. Gönlüm sana ait. Ben sana ait. <Gülüyor> Beni, gönlümü kendinden başka tarafa dön, dönmeme izin verme ya Rabbi. Senden başka tarafa dönmeme izin verme. Bana yardım et. O zaten başka tarafa döndürmüyor. O sürekli kendine dönderir. Biz başa tarafa döndüğümüzde buna müsaade etme ya Rabbi. Bana yardım et ya Rabbi diyoruz. Öyle ki seninle olayım. Seninle muhatap olayım. Seninle göreyim. Seninle işiteyim. Seninle tutayım. Seninle yürüyeyim. Seninle dileyeyim. Seninle seveyim. Yalnız seninle olayım. Hangi hadisti bu? Allah bir huvunu sevdiğinde o Allah ile görür, Allah ile işitir, Allah ile tutar, Allah ile diler, Allah ile yürür. Allah ile sever, Allah ile olur. Allah bizi kendisiyle beraber olanlardan eylesin, Rabbine teslim olanlardan eylesin. Allah hepimizden razı olsun.